Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <bozulun> Efendim bugün 22. mektubunu Kuvvet Risalesi'nin 5. veçini paylaşacağız inşallah. Evet, inat, tarafkirlik, kin ve nefret gibi duyguların birçok vecihle insafsızlık ve zulüm olduğunu üstad izah ediyordu. Burada da hayat içtimaiye yönünü ele alacak. Beşinci veci, Hayat içtimaiyece inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Hayat içtimaiyece toplum hayat açısından inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse Hadiste ihtilaf-ı ümmeti rahmetun denilmiş, ümmetimin ihtilaf rahmettir denilmiş, ihtilaf ise tarafkirli kirli iktiza ediyor, ihtilaf olunca taraflar oluyor, tarafların bağım, bağlıları oluyor, kendiliğinden doğuyor diye bir sual. Hem tarafkirlik marazı, mazlum avamı, zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın veya bir köyün havası ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa mazlum bir taraf iltica eder, kendisini kurtarır. Bir, bir soru daha. Soru yazıcık açacak olursak, tarafkirlik mi arazi? Yani bir taraftarlık, taraf tutma, bir hastalık. Ama bu hastalık mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Yani toplum katmanları var işte burada daha çok alt katman, üst kat, emekçi iş veren anlamında anlaşılırsa evet veya işte hükmedenler, hükmü kabul edenler, amirler, memurlar, evet tabipler, metbular gibi sınıflara ayrılabilir. Dolayısıyla toplumda tarafkirlik marazı, mazlum avamı zulme maruz kalmış olan güçsüz, kuvvetsiz avamı zalim avasının, iktidar sahiplerinin şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın veya bir köyün havası ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Evet, taraflar olunca bu zayıflarda bir iktidar bir güç ıı, tarafına Kayıyoruz, onların taraftarı oluyor. Dolayısıyla karşı tarafın şerrinden kendisini kurtarıyoruz gibi bir sual. Üçüncü bir sual daha var. Hem tesadüme efkardan ve tehalif okulden hakikat tamamıyla tezahür eder. Ayrıca fikirlerin çarpışmasından, akılların ihtilafından, birbirinden farklı şekilde düşünmesinden hakikat tamamıyla tezahür eder. Diye üç ayrı sual soruluyor. Dolayısıyla hayat içtimaiye de fikir ayrılıklarının lüzumlu, kaçınılmaz olduğunu da vurgulayan bir sual. Bunların içerisinde doğrular var fakat bu doğrular hakikatlerle karışmış. Üstad şimdi bunların analizini yapacak bize. El cevap birinci suale deriz ki, yani ümmetin ihtilafı rahmettir denilmiş, ihtilaf varsa taraftarı da vardır. Birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise müspet ihtilaftır. Peki, i̇htilaf deyip geçmemek lazım. İhtilafın bir müspet bir de menfi olanı var. Müspet, sık kullandığımız bir e, tabirle yapıcı ihtilaftır. Hadiste kastedilen. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahieder. Başkasının tahrip ve iftaline değil belki tekmil ve ıslahına çalışır. Müspet ihtilaf da böyle. Herkes kendi fikrini ortaya koyar. Başkasıyla ya uğraşmaz, düşünmez, düşünse de onun tahribine batmasına, yıkılmasına değil, belki onların fikirlerini, noksanlarını tamamlama ve ıslah etme gayreti içinde olur. Bu yapıcı bir ihtilaftır. Ama menfi ihtilaf ise, olumsuzluğa biner edilen yıkıcı ihtilaf ise ki garaz kerane, adavet kerane birbirinin tahribine çalışmaktır belli bir amaç belli bir gaye belli bir çıkar güderek düşmanca hislerle birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur yani bu ihtilafın adı e, fesat kavramı içerisinde anarşi kavramı içerisinde ele alınmalı fitne de çok e, şiddetle reddedilmiş hadiste ve e, ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla hadiste kastedilen şeyin müspet bir ihtilaf olduğu, müspet bir ihtilafın da kendi mez meselesini, kendi fikrini e güzelce ortaya koymak, muhalif fikirlerle ya uğraşmamak, uğraşılıyorsa da onların noksanlarını gidermek ve ıslahını çabalamakla ifade edilebilir. Evet. Yoksa menfi ihtilaf, yani kendi meselesi değil, karşı tarafın yıkımıyla, tahribiyle, çürütülmesiyle uğraşan, insanların garaz kerane düşmanca e, ihtilafları hadisçe tavsiye edilen övülen ihtilaf değildir. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler. Evet. Demek ki hadisten anlayacağımız men ihtilafı rahmettir deyince farklı farklı düşüncelerin bir zenginlik olduğunu ifade ediyor Peygamber Aleyhisselam. Böyle farklı düşüncelerin aynı mevzuya farklı yorumlar getirilmesinin toplum için büyük bir rahmet ve genişlik vesilesi olduğunu ifade etmiş oluyor. Bunu biz en geniş şekliyle mezheplerin ihtilafında görüyoruz. Evli sünnet mezhepleri arasında aynı mevzuya farklı yaklaşılmış alanlar vardır. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'la aynı düşünmemiştir. Hatta İmam-ı Azam'ın kendisiyle talebeleri aynısını düşünmemiştir. Sürekli farklı fikirler olmuştur ama bu fikir hiçbir zaman kavga konusu olmamıştır. Evet. Niye? Çünkü herkes kendi fikrini yani Kur'an'dan ne anladığını, Cenab-ı buradan muradı nedir, Peygamber sallallahu buradan muradı nedir, bunu anlama çaba ve gayret içerisinde oluyor. Bazı insanlar aynı mevzuya farklı yorumlar getirebiliyor. Konu yoruma açıksa aslında Cenab-ı bir rahmeti de söz konusu oluyor. Çünkü toplumların hepsi bir değil, aynı meseleyi bütün toplumlara bir şablon gibi dayatmak da mümkün değil. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanların farklı düşünmelerine vesile olacak şekilde, ayetlerde geniş anlamlar barındıran ifadeler kullanmış. Dolayısıyla bir topluma bir yorum çok daha uygun ve sevimli gelirken, başka bir topluma diğer yorum daha uygun ve sevimli gelebiliyor. Dolayısıyla ikisi de haktır. Yani bir su, ustadın başka yerde verdiği bir örnekle, birçok mizaca göre farklı hükümler alabiliyor. Kimisine haram, kimisine vacip. Kimisine sünnet, kimine mekruh olabiliyor. Aynısı farklı hükümler alabiliyor farklı mizaçlara göre. Dolayısıyla farklı insanlara ve farklı toplumlara göre farklı yorumlar çıkarılması normaldir. Bu bir zenginliktir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'a, Kur'an ifadelerine, Peygamber da hadislerine böyle geniş anlamlı ifadeler katması, koyması İslam hakikatlerin bir şablon gibi ...çok keskin uçlarda olmaması müthiş bir rahatlık, genişlik, ferahlık veriyoruz. Bu rahmettir. Çünkü bir mezhebin dar kalıpları içerisine sığışamayan insan başka bir mezhepteki e, o mevzuda... ...onu sıkıntıya sokan e, e, yorumlardan diğer mezhebin daha geniş ve rahatlatıcı yorumuna sığınabiliyor insan zaman zaman. Evet. Bu da bir rahmet... Yani ı Rahmeti'nin bir tecellisi oluyor. İkinci suale deriz ki... Tarafkirlik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Yani iki ayrı akım var, iki ayrı kesim var. Zayıf insanlar bu iki kesimden birisine iltihak ederek haklarını arayabiliyorlar, savunabiliyorlar gibi bir yaklaşım vardı. Ama bu tarafkirlik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garaz kerane, nefis hesabına olan tarafkirlik haksızlara melcedir ki onlara nokta istinat teşkil eder. Fakat şimdi taraflar niçin taraf olmuşlar? Yani doğruyu bulmak için değil. Belli bir menfaati, belli bir gayeyi takip ederek nefis hesabına çok zaman ve düşmanca tavırlarla iki ayrı e, alana ayrılmışlar. Dolayısıyla hangi tarafa sığınacak insan? sığınırken hangi kriterleri ele alacak? Burada insan nefis hesabına davranıyor çok zaman ve güce e, adeta taparcasına en güçlünün yanında yer almaya çalışıyor. Bu da haklılara sığınak olmuyor. Çok zaman haksızların e, iktidarıyla sonuçlanabiliyor. Evet. Demek ki bu taraftarlık da hak namına olmalı ki bir hak ortaya, adalet ortaya çıksın. ''Çünkü garaz karene tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse o adam o şeytana rahmet okuyacak.'' Evet. Taraftarlık damarı böyle bir damar. Yani kendi tarafını tutan adam şeytan da olsa ona daha sevimli görünüyor. O şeytana rahmet okuyacak, onun bir sürü günahlarını savunur duruma geçecektir insan. Eğer mukabil tarafa karşı tarafa bir melek gibi bir adam gelse ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Karşı taraftaki karşı tarafa yanaşan yaklaşan insan ne kadar mübarek bir insan da olsa bir yorumla onun aslında münafıkane bir tavır içerisinde olduğunu, aslında melek görünlü bir şeytan olduğunu iddia edecek. Dehşetli bir haksızlığa kap açacaktır. Evet, taraftarlıkta böyle bir şey var. Sen taraftarını tercih ediyor, taraftarına tercih durumundan dolayı da ciddi haksızlıklara, adaletlere, adaletsizliklere, zulümlere, insafsızlıklara zemin hazırlıyor. Evet. Dolayısıyla taraftar olacaksak hakka taraftar olacağız. Güce, kuvvete, iktidara değil. Evet. Hakkın hatır alidir, Hiçbir hatıra feda edilmez. Buyuruyor üstat bir başka yerde. Üçüncü suale deriz ki hak namına hakikat hesabına olan tesadüm efkar ise maksatta ve esasta ittifakla beraber vesayilde ihtilaf eder. Evet. Daha önceki soruda tesadüm efkardan ve tehalif okulden hakikat tamamıyla tezahür eder denmişti. Fikirlerin çatışmasından, çarpışmasından hakikat tamamıyla ortaya çıkar denmişti. Ona cevap hak namına hakikat hesabına olan tesadüm efkar ise Maksatta ve esasta ittifakla beraber vesayli ihtilaf eder. Evet, yani mizansız tesadüf fikirlerin tesadümi değil, hak namına hakikat hesabına. Yani belli hak gerekçelerden harekete geçirerek, hak bir gayeyi takip ederek insanların fikirlerini ortaya koymaları ile hakikat tamamıyla tezahür eder. Demek ki maksatta ve esasta ittifakla beraber, sen bir konuda anlaşabilmesi için belli kriterlerin esas alınması lazım iki taraf tarafından kabul edilen. Ama böyle esas alınan hiçbir birliktelik yoksa, hiçbir ortak nokta yoksa, böyle bir fikirlerin karşı karşıya gelmesinden hiçbir hayırlı sonuç ortaya çıkmaz. Demek ki fikir ihtilafından hakikatlerin bütün veçeleri, cepheleriyle ortaya çıkması için lazım olan şey, hak namını hakikat hesabına olmalı. Bu da maksatta ve esasta ittifakla kendini gösterecek. Vesailde ihtilaf eder. Yani vesileler farklı olabilir, metotlar farklı, yaklaşımlar farklı olabilir ama maksat ve esas birse ittifak mümkün olur. Yoksa hiçbir şekilde ittifak söz konusu olamaz. Hakikatin her köşesini ihsar edip hakka ve hakikate hizmet eder. Değişik isimler aynı mevzuyu değişik kabületer aynı mevzuyu beraberce müdavele efker yani fikir alışverişi tarzında hak vakikati esas alarak belli kriterleri e, ortak olarak kabul ederek aynı mevzuya yaklaştıklarında mesela yirmi adam yirmi akılla düşünüyor gibi oluyor adeta kırk gözle kırk kulakla e, elde etmiş olduğu bilgileri beraber paylaşıyor anlamını taşıyor. O zaman hakikatin her köşesi aydınlanmış oluyor. Dolayısıyla hakikatin bütünüyle anlaşılması için çok önemli bir zemin teşkil ediyor. Fakat tarafkirhane ve garazkerane firanlaşmış nem, nefse emmare hesabına hotfuruşluk, şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm efkardan Barika hakikat değil belki fitne ateşleri çıkıyor. Fakat tarafkirhane ve garazkerane. Yani da hak vukatı hesabı etmeden bir tarafı var, bir fikri var. o, o fikirde bir inadı var, tutkusu var. Sırarla onu savunan ve garaskerane ve bundan da bir e, maksat, bir menfaat elde eden firamlaşmış nefs-i hesabına yani kendisini çok yüksekte görüp, kendisinin aklı muhatapların haksız kabul eden böyle firavunvari bir tavr içerisinde hotfırışlık yani kendini satma, kendini if ifade etme, kendini gösterme emelleri içerisinde şöhret perverane bir tarzdaki insanlar nazarında alkışlanma, kabul edilme, kabul görme, büyük tanınma e duyguları içerisinde tesadüm efkardan barik hakikat değil belki fitne ateşleri çıkıyor. Yani fikirler çatışınca hakikat parıltıları ortaya çıkacaktı. Ama böyle olursa o zaman hakikat parıltıları değil, fitne ateşleri baş gösterecek. Evet. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının küreye arzda dayin noktayı telakisi bulunmaz. Maksatta yani, ana kriterlerde, temel bazı şeylerde ittifak lazımdı. Ama bunlar öyle farklı farklı fikirler taşıyor ki yani neyse yeryüzünde bile kesişmez bu fikirler. Yani bir benzerini daha belki bir yerde bulamazsınız. Kafalar aldınca farklı farklı düşünceler, farklı farklı kriterler var. Bu insanların bir araya gelip bir sonuç almaları mümkün değil. Bu tür aslında tartışmaları televizyon ekranlarında sık sık görüyoruz. Horoz dövüşüne dönüşmüş şeyler, birbirine kızan, bağıran, adeta küfreden insanlar, saygının sınırlarından geçen insanlar, konuştukları mevzunun anlaşılmasına değil, kendilerinin propagandasının yapılmasına zemin olarak gördükleri o platformlarda hakikati arama durumda değiller. Saplandıkları düşüncelerini ne olursa olsun savunmak, MEL içerisinde olan insanların bu tartışmalarından hiçbir müsbet sonucun ortaya çıkmadı aşiker. Evet, hak namına olmadığı için yani hakikati bulacağım, gerçeği bulacağım düşüncesiz içerisinde olmadığı için nihayetsiz müfritane gider, oldukça aşırı gider, kabil iltiama olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Yani bu tür konuşmalardan. İnsanlar birbirine yakış, yakınlaşmaz. Bilakis o kadar uzaklaşır, yabancılaşır ki bir daha birleşmesi mümkün olmayan ayrılıklar söz konusu olur. Hali alem buna şahittir. Evet. Günümüzde hak hesabına yapılmadığı için bu tarz tartışmalar ayrışmalar sebep oluyoruz. Bunda tüm dünyada örneklerini görüyoruz. alem İslam'da da bol miktarda bunun örneği var. Evet. Elhasıl el-hubbu lillah vel-budu fillâh vel-hukmu lillah olan desatir âli düstur hareket olmazsa nifak ve şıkak meydan alır. Burada çok önemli şey. Yani maksat neydi? El-hubbu Yani Allah için sevmek. Yani hakikati sevmek. Vel-budu fillâh Allah için nefret etmek. Vel-hukmu lillah Allah için hükmetmek, yargıda bulunmak. Bunlar çok önemli. yani alem İslam'da özellikle Müslümanlar arasındaki kardeşlikten bahsediyoruz madem Müslümanların birebir, hatta İslami cemaatlerinde birbirleriyle, İslami mezheplerinde birbirleriyle e, münasebetleri bu bağlamda olmalı. Allah için e, fikirler tartışılmalı. Bir şeyden nefret edilecekse Allah için nefret edilmeli, nefis için değil. Bir, bir hüküm verirken yine Allah'ın muradı esas alınarak hüküm verilmeli. Evet, olan desatir, âli, düstur hareket olmazsa nifak ve şıkak meydan alır. ''Evet, el budu fillâh vel hukmü lillâh demezse, o düsturları nazar almazsa adalet, şey, adalet etmek isterken zulmeder.'' Evet. İnsan evvela nefsini sever diyor Üstad bir başka yerde. Hatta öyle oluyor ki Allah'ı tazim için, tahmid için, tesbih için verilmiş olan e, akıl, fikir ve kalbini nefsinin tenzihi için insan sarf ediyor derecesine göre هوا, e, hakikatini ifade ediyor diyor. Yani nefislerini ilah edinenler. Yani insan Allah'ı takdis için, Allah'ı tenzih için varken insan nefsini tenzih ediyor. Avukat gibi nefsini müdafaa eder diyor. Nefsini ya da nefsinden doğan düşünceleri insan müdafaa ediyor. Halbuki orada insanın yapması gereken nedir? Allah için mevzuya bakıp murad ilahi nedir? Cenab-ı Hakk'ın bu ayetten bu hadiseden e, muradı nedir? Nasıl bir tavır alırsam Cenab-ı Hakk'ın memnun olacağı bir tarz içerisinde bulunurum diye insanın düşünmesi lazım. Hak namına fikrini beyan etmesi lazım. Hak namına beyan edilen fikirleri değerlendirmesi lazım. Fikrine karşı ortaya sürülen e, ifadeleri yine hak namına değerlendirmesi lazım. Doğrudan reddetmemesi gerek. Fakat işte insanın bu nefsine odaklı ve nefsine muhabbetli. Dostum nefs, nefsin ayıplarını, nefsinden kaynaklanan, fikirlerin ayıplarını görmemeye odaklı bir hayat tarzı, bakış açısı insan adalet düşüncesini bozuyor. Zulme, insafsızlığa kapı açıyor. Bunda bir dünya dolusu numunesi var hayatımızda. Üstad Hazretleri 20. Lema ikhlasının son kısmında bu konuyu da bu konuya da örnek olacak önemli bir prensipten bahsediyor. Şuradan alayım. Nefs, bu marazın çareyi yeganesi. Nefsine itham etmek ve nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak. İnsan nefsine itham etmeli. Yani nefis sürekli insanı kötülüğe sevk eden bir yapıya sahip. Nefsin neyini tenzih edeceğiz? Bilakis nefis her zaman hata işleyebilir. Acaba bu konuda hata ediyor muyum diye insanın sürekli durup düşünmesi lazım. Evet. Nefsine muhabbetle, nefsinden kaynaklanan sözlere muhabbetle insan hareket etmemeli. Nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak. Fenli adab ve ilmi münazaranın ülaması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu. Yani çok e, adab fenni, münazara ilmi diye demek ki ilimler varmış daha önce bizim şimdi onu çok bilmediğimiz. Bunların bir düsturu var. Hakperestlik ve insaf düsturu. Yani hakperest miyiz, nefisperest miyiz? Bu ifadelerde münazara ederken, fikirlerimizi karşı tarafa sunarken, onun fikrine muhatap olurken. Hakperest miyiz, nefisperest miyiz? Bunun için çok önemli bir kriter ortaya koymuşlar. Hakperestlik ve insaf düsturu olan şu. Eğer bir meselenin münazarasında arasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse...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 Çok enteresan bir durum. Yani biz hakkın ortaya çıkmasına çalışmamız lazım. Hak benim elimde mi çıkmış, muhatabımın elinde mi çıkmış hiçbir önemi yok. Bu tartışma sonucunda insan hakkın ortaya çıkmasından bir sevinç duymalı. Yoksa benim haklı çıktığından değil. Bu tam bir haksızlık ve enaniyet kokan bir durumdur. Enaniyet de insanın en temel hatasıdır. Bütün hataların da başıdır. İnsanın nefsini sevmesi, kendini hatalardan... Arındırması, ağrı görmesi, uzak görmesi en büyük hatasıdır. Bütün hataların da başıdır. Evet. Hem zarar eder. Yani haklı çıktısa, haklı çıktığına sevinse insan zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Bir münazara yaptın haklı çıktın. Bir şey öğrenmedin ki yani. maddeten. Bir katkı olmadı senin bildiğine. Biliyordun bildiğine bir şey ilave etmedin. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Fakat insan kendisine olan güveni, enaniyetine olan güveni arttığı zaman, nefsine olan ihtimali arttığı zaman insan için çok önemli bir helaket kapısı açılmış, felaket kapısı açılmış oluyor. Eğer hak hasmının elinde çıksa zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfahtar olur. Nefsin gururundan kurtulur. Münazara sırasında baktı ve insafla muhatabının haklı olduğunu anladı, senin bundan memnun olması lazım. Bir konu yanlış öğreniyormuşum, burada doğruyu buldum, çok şükür demesi lazım. Ve nefsinin gururundan da kurtuluyor yani. Münazarda mağlup olan bir insan nefsi buradan pay çıkaramaz. Hatta nefsin burnu yere sürtülmüş olur, önemli bir avantaj elde etmiş olur insan. Demek insaflı akberest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Evet, hakkın hatır ön planı çıkmış oluyor burada. İşte bu önemli bir kriter. Yani insan kendisini bununla ölçerse münazaralarda hakperest mi, nefisperest mi olduğunu anlayabilir. Hasmının elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip taraftar çıksa memnun olur. Evet. Bunun e, e, İslam tarihinde çok önemli örnekleri var. Peygamber Aleyhisselam zaman zaman fikir beyan ediyor. Ya Resulullah bu ayet mi?" diyorlar. "Değil." denildiğinde sahabeler "Ya Resulullah biz farklı düşünüyoruz." deyip kendi fikirlerini beyan edebiliyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz zaman zaman onların fikirlerini esas alıp öyle hükmedebiliyor. Bu son derece mühim bir hadise. Yani bu savaş planlarının yapılması sırasında bile kendisini gösteren son derece önemli bir önemli kararlar arefesinde bile böyle yapılıyor. Yani Peygamber Efendimiz "Benim fikrim budur. Ben peygamberim." Dolayısıyla bu olacaktır tarzında bir şey yapmıyor, bilakis arkadaşlarının fikrini soruyor. Onların fikirler ağırlık kazandığında kendi fikrini bırakıp onların fikrine iştirak ediyoruz. Bu son derece hürriyet-i fikrin zirve noktası. Peygamber s.a.v'da kendini gösteriyor. Evet. Şimdi Hazreti Ömer'in çok cali bir dikkat bir hadisesi var, Hazreti Ömer bir gün hutbeye çıkıyor kadınlara verilen mehirlerin yüksek tutulmasından insanların evlenemediklerinden bahisle 400 gümüş dirhemle sınırlandırıyor. Bir yaşlı kadın yolunu kesiyor. Ya Ömer sen böyle mi dedin? Evet öyle dedim. Peki sen şu ayeti duymadın mı? İşte onlara e, yüklerle mehir verseniz bile geri almayınız anlamındaki ayet okuyunca Hazreti Ömer anında duruyor. Ümmetimin koca karıları bile benden daha iyi biliyor deyip tekrar dönüp hutbeye çıkıyor ve 400 bir hemlik e, o koymuş olduğu sınırı kaldırıyor. Son derece önemli yani devlet başkanı seviyesinde haşmetli bir insan aynı zamanda Hazreti Ömer ona bir kadın gelip fikrini söyleyebiliyor. Hazreti Ömer de hiç tereddüt etmeden onun fikrini esas alıp kendi fikrini hem hutbe makamında herkese ilan ederek ifade ediyor. Müthiş bir şey. Evet. Bu hakperestlik budur. Evet. Nefisperestlik oluyor başka türlü. Ya ben böyle dedim. Sözümden dönemem. Adeta tükürdüğümü yalayamam. Havası içerisinde olmak enaniyetin ta kendisi. Bu da insan için çok tehlikeli bir düşüş. Hele de İslami e, hizmet dava eden, iman ve Kur'an hakikatlerini insanlara götürmeye, götürme gayreti içerisinde olan insanlar da bu tarz hissiyatla birbirinin ayağına basmak, birbirinin kalbini kırmak, incitmek, son derece tehlikeli bir durum. Üstad onun için bu tür derslerin sıklıkla okunmasını, nefsimize hitaben okunmasını tavsiye ediyoruz. Üstad bir iki örnek veriyoruz kendisi de. cah ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış, kılıncını çekip keseceği zaman, o kafir ona tükürmüş. O kafir bırakmış kesmemiş. O kafir ona demiş ki neden beni kesmedin? Dedi sen Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün. Hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim. O kafir ona dedi beni çabuk kesmek için seni hiddete getirmekti. Maksadım. Madem ''Dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır.'' dedi. Evet gerçekten çok ibretlik bir hadise. Yani Savaş esnasında karşı tarafındaki düşman, kılınçlı düşman, yani düşmanlığı kesin, küfrü kesin, tam keseceği anda yüzüne tükürüyor ve bırakıyor. Halbuki yani zaten kesilmeyi hak etmiş, bir de yüzüne tükürmüş, iki kez kesilmeyi hak etmiştir diye sıradan bir mantık düşünebilir. Hz. Ömer öyle yapmıyor. Hz. Ali öyle yapmıyor. O kafir bırakıp kesmiyor. Sen Allah için kesecektin. Bana tükürünce hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştı. Nefsim adına kesmek istemiyor. Sen Allah adına kesecektim. Dolayısıyla nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Yani ben bu işi Allah için mi yapıyorum yoksa nefsim için mi yapıyorum? Bu karıştı artık. Benim bu hareketim Allah için olmalı. Nefsim için olmamalı. Ben bunun şu anda net algılayacak durumda değilim, dolayısıyla ben seni bıraktım, nefsim, nefsim hesabına seni kesmek istemem, bu da çok enteresan bir şey. Yaptığı iş, Allah için yaptığını ayırt etme planında müthiş ince Hazreti, e, Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali için e, ilim şehrinin kapısı e, ifadesini kullanması gerçekten ne kadar e, yerinde olduğunu gösteren müthiş bir örnek gerçekten. Dolayısıyla biz belki kesme durumunda değiliz ama bazen bir kardeşimizle bir ilişkimizde sesimizi yükseltme durumunda kalıyoruz bir şeyden dolayı. Fikrimize karşı çıktığı için ya yani farklı düşündüğü için. Halbuki orada hak ön plana hak namına mı hareket ediyoruz, nefis namına mı? Bunun ayrımının yapılması lazım. Belki susmak gerek orada. Daha sonra daha iyi bir zeminde müdahale fikir şeklinde insanın konuyu ele alması gerekiyor. Yani insan işte gazap duygusunun, öfkesinin ayakta olduğu bir zamanda hüküm vermemesi, belki söz bile sarf etmemesi gerekiyor. Çünkü ağzından çıkan her bir söz karşı taraf için kırıcı olabilir. önemli bir ayrılığa sebep olup çok ciddi sonuçlar verebilir insanı ve ben altında bırakan sonuçlar. Hem medar dikkat bir vaka. Bir güzel örnek daha veriyor Üstad Hazretleri. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri o vazifeden azletmiş. Evet, bir infaz. Elinin kesilmesine karar verilmiş. Fakat bir hiddetli bir şekilde onun elini kestiğini görünce onun amiri, onun adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına kanun ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacaktı. Ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Niye? Çünkü insan nefreti de adeta merhameti de Allah için olmalı. Nefis hesabına olduğunda şaşırabiliyor, yoldan çıkabiliyor insan. Hareketinde adalet değil zulüm kendisini gösteriyor. Hak değil insafsızlık kendini gösterebiliyor. Demek nefsini o hükümden bir çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Son derece önemli şeyler. Ya Peygamber s.a.v'ın mesela kıza Fatıma için söylediği yani hırsızlık yapan Fatıma da olsa elini keserdim. şeklinde şekilde taraf tutmayacağı. Kendi öz yavrusu, çok sevdiği yavrusu için bir karar vermesi aşamasında sadece adalet ilahiyeyi esas alıp Fatıma da olsa keserdim. Demesi son derece önemli bir nokta. Yani benim kızımdır diye taraf tutmuyor. İşte insan da benim fikrimdir diye kendisi kendi alemin kendinden doğan adeta işte üstadın ifadesiyle binti fikir yani fikrinin kızı olan, aklının kızı olan adeta fikirlerini müdafaz hadedinde çizgiden çıkmıyor, insafsızlık yapmıyor. Yani benim fikrim budur fakat bu fikrim hakka uymuyorsa her anında imha edilebilir, silinebilir. Kendi fikrini insan vazgeçebilir. İşte insanın kendi fikrine e, fikrini doğru kabul etme eğilimi var. Fakat insan e, hak ve hakikat mesleğinde ilerledikçe kendi fikriyle kardeşinin fikrini kabul etmek arasındaki tek bir kriteri var. Nedir? Muradı ilahiye uygunluk derecesi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun mudur değil midir e, konusu müdavere efkar tarzında, fikir alışverişi tarzında ortaya konup her türlü hissiyattan uzak bir şekilde ele alınmalı ki hakikat tecelli etsin. Bunu ki örnek son derece ikna edici yol gösterici örnekler. Bugünki dersimizde burada bırakalım. İnşallah bir sonraki derste ukueti selisini sonlandıracağız. Subhanakalail Melanaila Maallam Tana Inna Kental Alimun <Sessizlik> Hakim Wa Aqilud Dawaa In Hamdulillahi Rabbi Al Alemin Al Fatih.